657. konu, Umer bin Sade-el Ensari'nin yaşantısı, Umeyr'in Humus'ta valilik yaptığı sıralardaki yaşantısı ve Hazreti Ömer'in onun hakkında söyledikleri, Hazreti Ömer, Umer'i Humus'a vali olarak göndermişti, ama aradan bir sene geçmesine rağmen ondan bir haber alamayınca kâtibini çağırarak, söyleyeceklerimi yaz, ben Umer'in bize ihanet ettiği kanaatindeyim, dedi ve şu mektubu yazdırdı, Mektubum eline geçtiğinde vakit kaybetmeksizin Medine'ye yanıma gel. Gelirken Müslümanların ganimetlerinden toplayabildiğini de beraberinde getir. Umer mektubu alır almaz yol azığını bir dağarcığa koyup su kırbası ve kabı ve bir de asasından ibaret eşyalarını da alarak Medine'ye doğru yola çıktı. Humus'tan Medine'ye kadar yürüyerek geldi. Yorgun argın Medine'ye ulaştığında rengi solmuş, saçı sakalı birbirine karışmış, üstü başı toz ve kir içerisinde kalmıştı. Doğruca Hazreti Ömer'in yanına girerek, Esselamü Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü, Selam, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerine olsun, Ey müminlerin emiri, diye selam verdi. Hazreti Ömer, Ey Umeyr, durumun nedir, diye sordu. O da, gördüğün gibi, vücudum sıhhatli, kanımsa tertemizdir. Ayrıca dünyayı da boynuzlarından tutmuş arkamdan sürüklemekteyim, cevabını verdi. Hazreti Ömer, beraberinde ne getirdin, dedi. Umer de şunları söyledi. Beraberimde içine azığımı koyduğum bir dağarcığım ve bir su kabım vardır, acıktığımda dağarcığımdan yiyor, gerektiğinde de su kabını doldurarak guslediyor, ya da başımı ve elbiselerimi yıkıyorum, yanımda ayrıca içerisine abdest ve içecek suyumu doldurduğum bir kırbayla, kendisine dayanarak yürüdüğüm bir asa vardır, karşıma çıkan düşmanlara karşı da kendimi bu asa ile müdafaa ediyorum, Allah'a yemin ederim ki dünya malı olarak yanımda bunlardan başka bir şey yoktur, Hazreti Ömer ona, peki sen Humus'tan buraya kadar yaya mı geldin, diye sordu. Umeyr, evet, dedi. Hazreti Ömer, sana bineğini verebilecek bir arkadaşın da mı yoktu, dedi. O, kimse vermedi, ben de istemedim, cevabını verdi. Hazreti Ömer ise, o, yanlarından geldiğin Müslümanlar ne kötü insanlarmış, dedi. Umeyr, de ona şunları söyledi. Ey Ömer, Allah'tan kork, Allah Teala sana gıybeti haram kılmamış mıdır? Ben yanlarından ayrılırken sabah namazını kıldıklarını bizzat gözlerimle gördüm. Hazreti Ömer, peki senden istediğimiz şeyler nerede, ne yaptın, diye sordu. Umeyr, ey müminlerin emiri, sen benden neyi soruyorsun, deyince de, Subhanallah dedi. Bunun üzerine Umeyr sözlerini şöyle sürdürdü. Eğer seni üzmekten korkmasaydım haber verecektim. Beni gönderdiğinde Humus'a vardım. Oradaki salih iyi insanları bir araya getirdim sonra da ganimetleri ve cizyeleri toplayıp getirmeleri için her birini bir yere gönderdim. Getirdikleri malları da verilmesi gereken yerlere verdim. O zaman elimde hiçbir şey kalmadı. Eğer senin için de bir şeyler kalacak olsaydı mutlaka getirirdim. Hazreti Ömer, sen şimdi bize hiçbir şey getirmedin mi diye sordu. Ümeyr, hayır dedi. Hazreti Ömer, o halde ben de seni yine aynı göreve getiriyorum dedi. Bunun üzerine Umer şunları söyledi, hayır, artık bitti, bundan böyle ne senden ne de senden sonra gelecek olan halifelerin hiçbirinden herhangi bir görev kabul etmeyeceğim, Allah'a yemin ederim ki o kadar uğraştığım halde yine de kendimi onun zararlarından koruyamadım nokta iyi biliyorum ki bu gelecekte de böyle olacaktır, ben iş başında bulunduğum bu süre içerisinde bir keresinde bir Hristiyana, Allah seni rezil etsin, dedim, Ey Ömer, bu felaketi benim başıma sen getirdin, yaşadığım günlerin en hayırsızı arkadaşlarımla birlikte ölmeyerek senin devrinde yaşadığım günlerdir, sonra da izin isteyerek çıkıp evine gitti. Umeyr'in evi Medine'den birkaç mil uzaktaydı. Onun çıkışından sonra Hazreti Ömer, ben hala onun bize ihanet ettiğinden kullanıyorum, dedi ve oradakilerden Haris isminde birine yüz dinar vererek şunları söyledi. Gidip Umeyr'e misafir ol, eğer kendisinde servet sahibi olduğuna dair bir alamet görebilirsen gel bize haber ver.